Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fransa'da yayınlanan bir kamuoyu yoklamasına göre Fransız halkının %67'si Fukushima'ya benzer bir nükleer kaza yaşanacağını düşünürken %88'i bir nükleer kaza durumunda ne yapılacak konusunda yeteri kadar bilgi verilmediğini söylüyor. %54'ü ise Fransa'nın nükleer enerji olmadan da yapabileceğini görüyorlar. Fransa'nın nükleer enerjiye bağımlı olduğunu ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini gerektiğini dile getirenlerin oranı ise %80. Fransa'da halkı dinleyen muhalefet artık Fransa için bir nükleerden tamamen arınma planından bahsediyor. Ancak hükümet bunda ısrar ediyor. Muhalefet artık nükleer enerjiye gerek olmadığını söylüyor. Nükleersiz Japonya'ya bir kaldı. Japonya'da kiraz ağaçları çiçek açarken bütün nükleer santraller kapanacak. Fukushima nükleer felaketinden sonra açık kalan son iki reaktörden biri de kapatıldı. Felaketten önce Japonya'da aktif olan 54 nükleer reaktörden şu anda yalnızca Tomari'deki 3 numaralı reaktör açık. Japonya hükümeti tarafından kapalı reaktörler üzerinde uygulanan stres testleri santrallerin yeniden enerji üretmek için yeteri kadar dayanıklı olmadıklarını belirtiyor. Açık olan iki reaktörün de yeterince güvenli olmadığının ortaya konması üzerine Kaşivasaki Kariva reaktörü de dün kapandı. Son kalan reaktör olan Hokkaido'daki Tomari reaktörünün de 5 Mayıs'ta kapatılması planlanıyor. Japonya'da nükleersiz yaz konusunda konuşan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Jenk Levy. Japonya'da 53 reaktör kapandı sırada sonuncu var. Ülkede elektrik sıkıntısı yok, kesinti yok, ekonomi canlı. Anlaşılan enerji verimliliği ile nükleersiz olunabiliyormuş. Türkiye halkın iradesine karşı antidemokratik yollarla, Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral dayatacağına, halkın istediği enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelmeli, diyor. İspanyol rüzgar enerjisi şirketi Gamesa, İngiltere'de yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlayacak olan açık deniz rüzgar santrali üretim tesisi inşa edeceğini açıkladı. Greenpeace'ten Doug Parr, bunun yeşil ekonomi için harika bir haber olduğunu söyledi. Açıklama George Osborne'un yenilenebilir enerjinin İngiltere'nin enerji çeşitlemesinde önemli bir rol oynayacağını açıklamasından birkaç gün sonraya denk geldi. David Cameron, yatırım kararının İskoçya için müthiş bir haber olduğunu ve yenilenebilir enerjinin odak noktası olacak. Birleşik Krallık'ta denizde rüzgar türbinleri, kanatlar ve jeneratör ünitelerinin üretileceğini kaydetti. Darısı ülkemizin başına diyoruz. 2009 yılında Alaa Belediyesi ve Güneş Enerjisi Derneği işbirliğiyle açılan Güneş Enerji Ekolojik Proje Evi Tesisi tahsis süresinin bittiği gerekçesiyle belediye tarafından kapatıldı. Güneş Enerjisi Teknolojileri Sanayici ve İş Adamları Derneği Getsit Başkanı Gökmen Aykan yakın bir zamanda Güneş Enerjisinin hayatın her alanında kullanılacağını söylerken belediyenin aldığı kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ekolojik güneş evi olarak isimlendirdikleri güneş enerjili ekolojik proje evinin veri merkezi olarak kullanıldığını kaydettiler. Aykan, "Tesis bugüne kadar birçok olumlu çalışma yürüttü. Ali Ağlı çocuklarımızın eğitimi için önemli bir görev yürüttü. Alınan kararı anlayabilmiş değiliz. Termik santral ruhsatı verilirken yenilenebilir enerjiye dur denilmesi kabul edilemez." dedi. Ali Ağda Belediye daha önce kömürlü termik santrale ruhsat vermişti ama güneş evini kapatması hiç anlaşılır değil. Ekvador'da yerli halk hükümetin madencilik politikalarını protesto etti. Hükümetin Çinli şirketlerle Amazonların güneyindeki ülkenin en büyük ma bakır madeni için anlaşmaya varması yerlileri kızdırdı. Başkent Quito'da gösteri düzenleyen yerli halk başta su kaynakları olmak üzere çevrenin tahrip olacağını söylüyor. Rafael Correa hükümeti ise bu yıl içinde Kanadalı bir şirketle altın madenleri konusunda 3 ayrı anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Kore'ya anlaşmaların çevreyi tahrip anlamına gelmediğini, iyi bir madencilik ve suyun birlikte mümkün olabileceğini savunurken Çinli şirketlerle 25 yıllığına yapılan anlaşma yaklaşık 2 milyon tonluk bakır rezervine işletmeye açıyor. Çin, batının tüketimini beslemek için dünyanın her yerinde ham madde çıkarma peşinde. 4 kavanozu sadece 100 lira sloganıyla televizyon reklamlarıyla ulaşılan çok sayıda tüketiciye satılan ucuz balların arı üretimi olmadığı mısır şurubundan yapıldığı iddia ediliyor. 2002'de nişasta bazlı şeker üretim kotasının %7,5'dan %15'i çıkartıldığını aktaran Balder Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, yüksek fruktozlu mısır nişastası kullanılarak mısır şurubuna esans, enzim ve polenle balın özellikleri katılarak sahte bal üretildiğini, bu teknikle arının devreden çıkarıldığını söyledi. Altı Parmak, 2007'de Tarım Bakanlığı'nın harekete geçerek bal oraması ilave edilerek aromalı şurup üretilmesini yasakladığını ama yasağın şirketlerce danıştayda yürütmesinin durdurulduğunu, bu tarihten sonra da balcıların önünde bir engel kalmadığını kaydetti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ucuz ballarla ilgili olarak şu anda bir araştırma başlattı. Kütahya'daki KESK üyeleri ve üniversite öğrencileri son bir yıldır had safhaya ulaşan çevre katliamları ve suların ticaretleştirilmesine, Karşı ortak bir açıklama yaptı. Tavşanlı'da kurulmak istenilen katı atık yakma tezisi, halen günde 25 ton tonsiyonurla atık çıkaran eti gümüş işletmesi, Tunç Bilek Seyit Ömer'de bulunan kömür ve Emet'te bulunan bor ocakları eleştirildi açıklamada. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri